de suçuyor. Hocam şu biliyorsunuz devlette de zorunlu hale getirdi. Bu bireysel emeklilik sistemi ile ilgili evet. yaptıralım mı bunu, tavsiye eder Bu konuda bir bilgi istiyorum. Efendim, ilk bireysel emeklilik sistemi. Bireysel yani emeklilik. Yani devlet yapıyor. Şimdi mesela sen şimdi İmam Hatip oldun. Evet hocam. Ee, emekli sandığına dahil oldun. Biz memuruz, henüz emekli olamadık. İnşallah. Şey Efendim, e, biz de emekli sanatına bağlıyız. Bir başkası sigortaya bağlı, başkası Bağkur'a bağlı. Bunların hepsi birleşti. Şimdi e, Sosyal Güvenlik Kurumu oldu. E, devlet diyor ki ben, vatandaşım emekli olunca biraz daha çok para alsın. Hı hı. Bu normal hani Bağkur, SSK veya emekli sandığının dışında bir de bireysel emeklilik sistemi kurayım. Evet. Önce çalışanların hepsini zorunlu yapıyor. Sonra isteyen bir sonra ayrılabilecek. Yani emekli olalım mı olmayalım mı? Şimdi bu, yani dahil olalım mı olmayalım mı evet hocam. diye soruyor. Tabii takdir kendine ait. Biz dahil ol, olma diyemeyiz de dinen bir sakıncası yok onu söyleyelim. Evet. Yani biz işin dini kısmını söylemekle yükümlü değil miyiz? Yani biz burada onu cevap veriyoruz. Yani BES dedikleri bireysel emeklilik sistemine dahil olursanız dine aykırı bir şey olmaz. Yani emekli olursanız, yani bireysel emekli sistemine dahil olursanız ileride bir de oradan emekli parası alırsınız. Bir de devlet kendisi katkı sağlayacak. Yani diyelim ki siz 75 lira yatırsanız devlet de 25 lira verecek. Yani e, iyi olur diye düşünüyorum ben. Dinen de bir problem. Dinen Beşik bir sakıncısı yok. Yani.